Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi açıklarında minik bir adı olan Bahreyn'de bir bardan yükseliyor bu müzik sesleri. Suudi Arabistan'ın tersine Bahreyn'de alkol satışına izin veriliyor ve işte bu nedenle binlerce Suudi her hafta sonu bar, içki ve eğlencenin tadını çıkarmak üzere 25 kilometre uzunluğundaki köprüden geçerek Bahreyn'e gidiyor. Bahreyn, Arap dünyasının en özgür ülkelerinden biri. Peki demokrasi Arap dünyasında tam anlamıyla yeşerebilir mi? Bahreyn'de demokrasinin kalbinin attığı meclisse milletvekilleri hararetli bir tartışma içerisinde. Ülkede bir de üyeleri kral tarafından atanan meclisin üst kanadı var. Buradaki milletvekillerinin neredeyse tümü sünni Müslüman. Kral ve kraliyet ailesi de öyle. Ancak bahreynlilerin çoğunluğunu şiiler oluşturuyor ve Şi gruplar parlamento seçimlerine adil olmayan bir siyasi sisteme sahip olduklarını söyleyerek boykot etmişlerdi. Jasim Abdulal, meclisteki 10-15 Şi milletvekilinden biri. Onun da diğer vekiller gibi bakanların hepsinden hesap sorma, kanıt isteme hakkı var. Peki elinizdeki yetkileri tam olarak kullanabiliyor musunuz diye soruyoruz. Of course there are certain red lines that we can't cross. Tabii ki geçmememiz gereken bazı kırmızı çizgiler var. Ancak birçok durumda kral bizi bu yetkileri kullanmamız, halkı temsil etmemiz, halkın sesi olmamız için teşvik ediyor, hatta zorluyor. Bakanlardan hesap sormamız, hükümetin yanlışlıklarını gündeme getirmemiz için bizi zorlamaya çalışıyor. Ama kralı eleştirebilmek tabi ki söz konusu değil. Ancak bakanların çoğu kralın akrabası. Peki bir bakan meclise geldi diyelim ve bu kişi kralın kuzeni ya da amcası. Ve siz de onun kötü bir iş yaptığını düşünüyorsunuz. Bunu mecliste dile getirebiliyorsunuz öyle mi? Evet evet kesinlikle kralın akrabası olması ya da olmaması hiç fark etmez bu durumda. Başkent Manama'nın gökdelenlerle yeni inşa edilmiş parlak banka binalarıyla dolu arasından uzaklaşıp yoksul bir köye gidiyoruz. Sitraya. Sitra bir Şi'li köyü Yolları bozuk, caddeler çöp yığınlarıyla dolu. İnsanlar başkentle kıyaslandığında gözle görülür biçimde çok daha yoksul. Peki köy halkı Bahreyn'de demokrasi hakkında ne düşünüyor? Parlamento hiçbir işe yaramaz. Ölü doğdu bir kere. Oy vermenin de anlamı yok. Çünkü anayasa bize karşı yargılı. Parlamentonun bunu değiştirmesini umuyorduk ama hiçbir şey değişmedi. Ve köylüler bir semaverden çaylarını doldururlarken biri söze karışıyor. Bize Şiilere karşı hala ayrımcılık yapılıyor diyor ve devam ediyor. İyi eğitim almış kişiler bile devlet işlerine giremiyor. Nasıl yaşadığımıza bir bakın. Her yanımız caddelerimiz çöplerle dolu. Şu yolların, evlerin haline bir bakın. Bütün paralar nereye gidiyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Peki bir sonraki seçimlerde oy vermeyi düşünüyor mu acaba Sitraköy köyü sakinleri? No, no, no, no, no, no, no. no. no. Bahreyn'de işsizlik önemli bir sorun. Hükümet rakamlarına göre işsizlik yüzde altı oranında. Ancak uzmanlar bunun aslında yüzde yirmiye yakın olduğunu söylüyor. Yüksek işsizlik oranlarını protesto etmek için düzenlenen bir gösteriye katılan Hasan, o gün yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Ben de bu işe başvuruyorum. <gülüyor> Cami önünde yapılacak olan protesto gösterisine katılmak için saat 7.30 sularında evden çıktım. Gösteriden sonra eve dönerken yanımda bir araba durdu. Arabadan bir grup adam indi. Hepsinin yüzlerinde maske vardı. Kablolar ve metal teller taşıyorlardı. Sonra daha fazla araba... ...ve daha fazla adam geldi. Size ne söylediler? Hiçbir şey söylemediler. Sadece beni dövmeye başladılar. Arabanın plaka numarasına bakmaya çalıştım ama... ...kafama bir çuval geçirdiler... ...ve bilincimi kaybedinceye dek... ...beni dövmeye devam ettiler. Sonra beni arabayla başka bir yere götürüp... ...sokağın ortasına attılar. Bence burada demokrasinin bir üst sınırı var. Bu insanlar hukukun üzerinde... ...ve kim olduklarını hiç kimse bilmiyor. Bahreyn'in başkenti Manama dünyanın sayılı Formula 1 pistlerinden birine sahip. Bu da Bahreyn'in geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik değişimin başlıca göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki pist Bahreyn'in genel resmine ne kadar uygun? Halkla ilişkiler uzmanı Şirin Buşeri. His Majesty the King, when he took over after his father's death, Majesteleri babasının ölümü ardından tahta çıktığında demokratik, sosyal ve siyasi reformlarla yüklü bir program başlattı. Bahreyn'in uluslararası Formula 1 pisti, ülkenin yeni yüzü. Kral ülkeyi yeniledi. Olimpiyatlar ve Dünya Kupası'ndan sonra dünyanın en çekici spor olayını, Formula 1 yarışlarını bu küçük adaya, Orta Doğu'nun göbeğini getiriyoruz. Bahreyn uluslararası pistiyle yeni bir kuşak da geliyor ve biz bu değişimi destekliyoruz. Bahreyn'i dünyanın bu bölgesindeki birçok ülkeden ayıran bir özelliği de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi. Bu bağlamda komşularının çoğundan çok daha demokratik bir ülke Bahreyn. Örneğin Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmalarına dahi izin verilmiyor. Bahreyn'de siyasi parti yok ancak bir dizi siyasi dernek bulunuyor ve kadınlar bu derneklerde yoğun faaliyet gösteriyor. Peki kadınlar Bahreyn'de Kral'ın gündeme getirdiği reformlar hakkında ne düşünüyor? Acaba demokrasi Bahreyn'e gerçekten de geliyor mu? Avukat Celile Said. Demokrasi milletin kendini idaresi demektir. Bahreyn'de Kraliyet ailesinin rolü tam anlamıyla ülkeyi yönetmek şeklinde. Adalet, İçişleri, Savunma, Dışişleri Bakanlarının hatta başbakanın kraliyet ailesinin üyeleri olduğu bir yerde demokrasiden bahsedemezsiniz. Bu demokrasiyle bağdaşmaz. Bizim istediğimiz mutlakiyetten demokrasiye dönüşümün gerçekleşmesi. Peki Bahreyn'de tüm vatandaşların oy kullanacağı bir referandum yapılsa ve kadınlar siyasette erkeklerle eşit rol oynamalı mı diye sorulsa cevap ne olur? Bahreyn Genç Kadınlar Derneği'nden Feride İsmail Bence dindar kişiler buna hayır yanıtını verirler. Bugün halkın yüzde kadınların siyasete katılımına karşı çıkar diye düşünüyorum. Çünkü burada din insanların düşünce yapıları üzerinde çok büyük rol oynuyor. Bugünlerde bunun şeriata aykırı olduğu ve kadınlar için iyi olmadığı yönünde telkinlerde bulunan kişiler var. Temel olarak kadının siyasete katılması hakkında olumsuz görüşlere sahipler. Ancak şunu da belirtmek zorundayım. Tüm İslami mektepler aynı görüşte değil. İslam, adaleti, halkın iradesini, sorumluluğu ve halka danışmayı teşvik eder. Sorun dinde değil. Sorun dini nasıl gördüğünüz, yorumladığınız, ambalajladığınız ve halka nasıl anlattığınızda. Peki Bahreyn'de İslam'ın oynadığı rol, demokrasi yolu önünde bir engel mi? Yeniden Celile Said. Bahreyn'de İslam sorun değil ve asla da olmadı. Sorun tamamen demokrasinin kendisiyle ilgili. Bahreyn halkı kadınlar, vatandaşlar, herkes haysiyetleriyle yaşamanın yolunu arıyor. Masalarına yeterince yemek koyabilmek, çocuklarına eğitim verebilmek, sağlık hizmetlerine sahip olmak istiyorlar peşinde oldukları şeyler, temel ihtiyaçlar. insan gibi yaşamak istiyorlar. Hepsi bu. Bahreyn'de kralın 6 yıl önce tahta çıkmasından bu yana geçirdiği tüm reformlara karşın boşanma ve çocuğun kimde kalacağı gibi konularda kararı şeriat mahkemeleri veriyor. Şeriat mahkemelerinde bulunan yargıçlara hakaret ettiği suçlamasıyla hüküm giyen ateşli bir kadın hakları savunucusu Gada Camşire, "Neden şeriat mahkemelerine karşı çıkıyorsunuz?" diye soruyoruz. "The Sharia judges they Şeriat yargıçları hükümleri kafalarına göre veriyor. Yazılı bir medeni kanun yok. Her yargıç diğerinden farklı görüşlere sahip. Ve hükümleri de kafalarına göre veriyorlar. Biz de bunu kabul etmiyoruz. 21. yüzyıldayız ve bence bu yargıçlar bu yüzyıla henüz giremedi. Şeriat mahkemelerinde kadınların hiçbir hakkı yok. Mesela bir kadın kocasından boşanmak istiyor diyelim. Yargıç kadından büyük meblağda tazminat istiyor. Bu duruma göre 2-3 bin hatta 4 bin dinar olabiliyor. Ama erkek kadından boşanmak istediğinde sadece 120 dinar gibi bir para ödüyor ve bu adil değil. Kadınlara bağırıyorlar, hicap giymelisin, başını kapamalısın diyorlar. Tamam saçımızı beğenmiyor olabilirler ama ben de mesela onların sakallarını beğenmiyorum. Bahreyn'de gençlerin çoğunun internet erişimi var. İnternet üzerinden fikirlerini birbirleriyle paylaşabiliyor, karşılıklı tartışabiliyorlar. Gazetelerde görülmeyen eleştirilere internet sitelerinde yer verilebiliyor. Peki gazeteciler için internet üzerinde de yasaklı bölgeler var mı? Örneğin kabinede yer alan bakanları kraliyet ailesinin üyesi olmalarına rağmen eleştirebiliyorlar mı? Yeniden eski bir gazeteci olan ve halen kendi hazırladığı internet sitesinde görüşlerini yazan halkla ilişkiler uzmanı Şirin Buşeri. Genellikle parlamento bir soruşturma açmadan ya da saldırıya geçmeden biz bakanlar hakkında yazmıyoruz. Saldırıyı biz başlatamayız. Bu şimdiye kadar hiç olmadı ama bir gün olmasını bekliyorum. Bahreyn'de çok sayıda genç siyaset hakkında konuşuyor mu? Kraliyet ailesi hakkında internet üzerinde tartışmalar yaşanıyor mu mesela? Evet bunu yapan çok kişi var. Aktif durumda çok fazla internet sitesi olduğunu görebilirsiniz. Ve birçok Bahreynli kendi internet sitelerini oluşturuyor. Kendi sitesi olan bir sürü arkadaşım var. Buradaki tartışmalar sabah kahve içmeyi sevip sevmedikleriyle başlayıp parlamentonun neden hiçbir şey yapmadığına kadar uzanabiliyor. Demokrasinin çeşitli tanımları var ve bunlardan birine göre, demokrasi halkın kendilerini yönetecek kişileri seçebildiği bir siyasi sistem. Peki bu tanıma göre Bahreyn'de bir demokrasinin varlığından söz edilebilir mi? Bahreyn'in informasyon bakanı Muhammed Abdul Abdülgaffar. Bence kendimizi demokrasinin tek bir tanımıyla sınırlandırmamalıyız. Çünkü Yunan demokrasisi, 3. Amerikan Başkanı Thomas Jefferson'ın öngördüğü demokrasi ya da İngiliz demokrasisi Bahreyn ya da diğer gelişmekte olan ülkelere uyum gösteremez. Peki sadece hükümetin seçilmesi ilkesinden hareket edersek, siz hükümetin üyelerinden birisiniz. Bu göreve seçilerek mi geldiniz? Hayır çünkü hükümet majesteleri tarafından atanır. Kabineye başkanlık eden Başbakan Bahreyn'in 1971 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana yani 30 yılı aşkın süredir hiç değişmedi ama. Evet bu da geleneklerimizin bir parçası. Kraliyet ailesinin bu adada tarihi bir meşruiyeti var. Tarihi meşruiyet bence dünyanın bu bölgesinde çok önemli bir konu. Peki kabine üyelerinin neredeyse yarısının kralın akrabaları olmasının nedeni de bu mu? Başbakan, başbakan yardımcısı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı, savunma bakanı, maliye bakanı tümü kraliyet ailesinden. Evet bu kişiler kraliyet ailesinin üyeleri. Ancak bu görevlere sadece bunun için atanmadılar. Başarılı isimler oldukları için de bu görevlere getirildiler. Hükümetin bu görevi yapabileceğini düşündüğü kişi tesadüfen kraliyet ailesinin bir üyesi çıkıyor. Tamamen tesadüfen mi? Yes, I believe you know as a Bahraini citizen if you give me option Evet, bir Bahreyn vatandaşı olarak eğer bana demokrasi ya da istikrar arasında bir tercih yapmam gerektiği söylense, ben istikrarı seçerdim diye düşünüyorum. Peki Bahreyn'de bir demokrasi var mı? Evet burada barlarda biri alma özgürlüğü mevcut. Seçilen bir parlamento var ve bakanlardan hesap sorulabiliyor. Kadınların seçme ve seçilme hakları bulunuyor ve ülkenin siyasi hayatında önemli rollere sahipler. Siyasi mahkumlar yok ve devlet güvenlik mahkemeleri kaldırılmış durumda. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var. Kral hala kararnamelerle yasa geçirebiliyor ve kabinenin neredeyse yarısı kendi akrabalarından oluşuyor. Ülkede çoğunluğu oluşturan Şiilere karşı hala ayrımcılık yürütülüyor. Siyasi partilerse yasaklanmış durumda.